Günaydın. Günün ilk haberinin konusu sigara ve toplum sağlığı. Sen Meray tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Sağlık Bakanlığı'na, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yönelik başlatılan kampanyanın talebi halka açık alanlarda sigara içme yasağının getirilmesi. Toplumun genel sağlığı, daha da kritiği çocuklarımızın sağlığı ve geleceği için konunun son derece önemli olduğunu söyleyen Sen, kapalı alanlarda sigara içmeye yasağı ile sigara kullanmayanların hayat koşullarının şimdiye dek iyileştirdiğini söylüyor. Ve bu konudaki çalışmalarından dolayı muhatapları tebrik ediyor. Fakat sigara dumanından rahatsızlığın tam olarak da iyileştirilmiş ve giderilmiş olmadığını da ekliyorsan, özellikle son zamanlarda sokaklar, parklar, cadde üzeri ve tüm paylaşılan açık alanlarda sigara üretiminin arttığını gözlemliyorum. Özellikle 18 yaşından küçük gençlerimizdeki bu yaygın artış, hem üzüntü doğurmakta hem de kendi sağlıklarını bilinçsizce etkilemektedir diyerek gözlemlerini iletiyor. Bu sırada sigara dumanından olumsuz yönde etkilenen ve yaşam kalitesi zarar gören, sigara kullanmayan kişilerin mağdur kaldığını da ekliyor. Medya kamu spotlarında Sağlık Bakanlığı'nın sigara bırakma konusundaki bilgilendirme görsellerinin henüz toplumda etkin bir başarıya ve iknaya ulaşamadığını düşündüğünü söyleyen kampanya sahibi gelişmiş ülkeler gibi Türkiye'de de açık alanlarda sigara kullanımının yasaklanmasını talep ediyor ve bugüne kadar bu yasağı uygulayan ülkeleri de örnek gösteriyor. Sen Meray'ın kampanyasını incelemek isterseniz Change.org Taksim açık alanda sigara adresini ziyaret edebilirsiniz. Sıradaki kampanyalar bilgisayar ve oyun dünyasından. İlk kampanyanın sahibi Şaban Çalış, muhatabı MediaMarkt Teknoloji Mağazası ve talebi şiddet içerikli bilgisayar oyunlarının mağazada açık şekilde oynatılmasının engellenmesi. 5 yaşında bir oğlu olduğunu ve oğlunun şiddet içeren oyunlar oynamasını istemediği halde çocuğunun oyunları deneme amaçlı sergilenirken mağazada görmesi üzerine oynamasına izin vermek zorunda kaldığını anlatıyor. Durumun vahametini vurgularken oyunların yaş sınırının gözetilmeden herkese açık olarak sergilendiğini ve şikayette bulunduğunda da çocuğuna bu oyunları oynatabileceğinin söylendiğini söylüyor Şaban. Bütün anne ve babaları mağazalarda şiddet içeren oyunların aleni ve açık bir şekilde hiçbir önlem alınmadan oynatılmasını engellemek için duyarlı olmaya davet ediyorum diyerek seslenen Şaban'ın kampanyası hakkındaki detaylı bilgiyi change.org/media-markt adresinden alabilirsiniz. Bir diğer kampanya ise Ekrem Bulduk tarafından bilgisayar oyunu üreticisi EA Sports'a yönelik başlatılmış kampanyanın talebi FIFA Manager isimli futbol oyunun Türkçe dilde yayınlanması. Benzer bir kampanyada Fahrettin Acılar tarafından meşhur araba oyunu Grand Theft Auto'nun sahibi RockSat Games'e yönelik başlatılmış kampanyanın talebi diğeriyle aynısı oyunun dilinin Türkçe olması. Bakalım henüz ilk adımlarını atan bu kampanyalar önümüzdeki günlerde ilerleme kaydedebilecek ve oyunlar Türkçe olarak piyasaya sürecek mi? Her ne kadar bunlar önemli toplumsal değişimler yaratacak olmasa da oyun oynayanlara mutluluk verecek gibi görünüyor. Sırada erişilebilirlikle ilgili iki kampanya haberi var. Bunlardan ilki Sevgi İkicigil tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan ve görme engellerinin erişimi için kullanılan sarı şeritleri konu alan kampanya. İstanbul'un her yanında artık engelli ve kör vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına sarı şeritler döşendiğini söyleyen Sevgi, görme engelli vatandaşların özellikle trafik ışıklarında durmaları ya da çevredeki ağaç çöp kutusu ya da herhangi bir engelle karşılaşmadan hayatlarını sürdürebilmeleri açısından bu sarı şeritlerin çok önemli olduğunu söylüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu konu için çalıştığını fakat geriye dönüp yapılan çalışmaların durumunu kontrol etmediğini söylüyor Sevgi. Yaptıkları işler yerinde duruyor mu? O yollar hala hasarsız mı ya da doğru yapılmış mı diye kontrol ediyorlar mı diyerek yarı soru yarı siteme dercesine seslenen Sevgi belki siz evet biz yaptık diyorsunuz ama işte o kadar kolay değil. Hiç yoktan iyidir demek yeterli değil. Lütfen halkın gözünü boyamak için ya da işi iş yapmış olmak için değil hakkını vererek yapın diyerek yetkililere sesleniyor. Kampanya hakkındaki detaylı bilgi de change.org.taksim engelsiz istanbul adresinde. İkinci erişilebilirlik kampanyası da İzmir'den ve Muhatap'ı Milli Kütüphane talebi ise konuşan kitap isimli sitenin erişilebilir hale getirilmesi, projenin ve fikrin güzel olduğunu fakat uygulamadaki eksiklikler nedeniyle amacına hizmet edemediğini söyleyen kampanya sahibi erişilebilirliğin günlük hayatta olduğu kadar internet sitelerinde de önemli olduğunu görme engelli vatandaş sitede rahatça gezinemedikten yine de bir başkasının yardımına ihtiyaç duyduktan sonra siteye sesli kitap koymanın faydasının azaldığını belirtiyor. Yazdığı dilekçe metninde Konuşan kitaplık sitesi fikir olarak çok güzel ama görme engelli vatandaşlar için kitapları erişilebilir hale getirmek amacında olan bu senin kendisi erişilebilir değil. Web sitesine hiçbir sesli yönlendirme olmadığı gibi ekstradan üye olma zorunluluğu da var. Görme engelli vatandaş siteden kitap edinmek için yine bir engelsiz kişinin yardımına ihtiyaç duyduktan sonra manası azalıyor. Gelişen teknoloji ve web sitelerini erişilebilir kılmak çok kolay hali geldi artık. Sizden ricamız siteyi bu yönde düzenleyebilir ve erişilebilir kılmanız diyerek muhataplarına sesleniyor. Kampanya hakkında daha fazla detaylı bilgi ise change.org engelsize kitap adresinde bulabilirsiniz. Esasında tabi bütün sitelerde erişilebilirlik konusunda standartlar getirilmesi görmeyen veya görme zorluğu çeken vatandaşlarımız için fevkalade önemli bir gelişme olur. ODTÜ bilişim teknolojilerinde bu konuda çalışmaları olduğunu ben hatırlıyorum. Dünün son haberi ise eğitim alanından geliyor. Mert Kan Torun tarafından Koç Üniversitesi rektörlüğüne ve rektör profesör doktor Ümran İnan'a yönelik başlatılan kampanyanın talebi tam burslu olmayan öğrencilerin ek dersler için ücret ödememesi. Koç Üniversitesi'nin yeni başlattığı uygulamayla artık tam burslu olmayan öğrencilerden aldıkları fazladan dersler için para almaya başladığını söylüyor Mert Kan. Böylece okula Başladığında verilen burada okulu erken bitirebilirsiniz veya burada çift ana dal yapmak kolaydır. Kaldığınız veya bıraktığınız dersleri kolayca yeniden alabilirsiniz. Vaatlerinin yerine getirilmediğine. Çünkü tam bunları yapmak için fazladan ders almak gerektiğini açıklıyor Mertkan. Ayrıca okulun öğrencilere ve velilere başta verdiği eğitim ücretinin artış koşulları ve sözleşme sonucu vaat etmiş oldukları ders alma imkanlarını sağlamadıklarını da söyleyen Mertkan bu yeni uygulamanın sonucu olarak Diyor ki, hazırlık süresi uzadıktan sonra zararını telafi etmek amacıyla fazladan ders alan öğrencinin ek ders için ücret ödemek zorunda kalacağı, artık öğrencilerin fazladan bir şey öğrenmek veya uzmanlaşmak istediği alanda ders almak istemeyecekleri, ailelerin ücretinin artmaması için öğrencilere ek ders almamaları veya kalmamaları için öğrencilere baskı yapabileceğini söylüyor. Koç Üniversitesi'nin her şeyi para olarak gören bir kuruma dönüşmesinin var olan kurum imajına zarar vereceğini de, Öğrenciler üstünde net bir zarar oluşturacağı için de değişmesi gerektiğini söyleyen Mertkan'ın kampanyası ise Change.org Taksim Koç Üniversitesi adresinde var. Evet sigarasız yaşamdan erişilebilir diye oyunlarda şiddetten yüksek öğrenimi, değişim rüzgarları esiyor, esiyor biz de size esenlikler diliyoruz.